dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize rahmet etsin. Raz olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Amen. Allah subhanahu ve teala bizlerdeki kötü huy hastetleri götürsün. Yerini ailesiyle değiştirsin. Kardeşlerim yaz sezonu biliyorsunuz geçti. Artık kız sezonu gelince sohbetler muhabbetler tekrar başlar. Allah izin verirse perşembe ve pazar günleri haftalık sohbetlere başladık. Benim evim her perşembe müsait. Gelebilirsiniz. Ama her perşembe benim müsait derseniz oraya gidilir. Perşembe günleri akide dersleri yapalım. Ve bunu da Harun Hoca yapsın. Pazar günleri de ben bir dükkanda e, ahlak üzerine ki en büyük zafiyetimiz zaten onda. Herkes kafasına göre bir meseleyi çok güzel alıp yorabiliyor ve kendince rengini verebilir. Ama Kur'an ve sünnete hepimiz kantara gireriz. Doğru yanlış neyse onu alırız ve kendimizde kötü hasiletlerimizi orada ne yaparız? Eritiriz. İnşallah Allah bizleri muvaffak kılsın. Hayırdan ayırmasın. Düşüncem benim böyle. Sohbetin olduğu, birlik beraberliğin olduğu, kardeşlerin birbirini gördüğü her ortamda hayır olur kardeşler. Ne zaman ki insanlar birbirinden koptu, ayrıldı, bu muhakkak yerini kokuya, gürültüye, nefrete, her türlü şerre ne yapar bırakır. İnsanlar her zaman bir şeyler der ama yüz yüze geldiği zaman, her zaman insanlar hayır konuşur, şer ne yapmaz? Konuşmaz. Öyleyse bizler de ilgi, alakayı kesmeden e, hayırla sohbetlerimize ne yapalım? Devam edelim. Çünkü sohbetler, özellikle ev sohbetleri gruplaşmayı ne yapar? Kırar. Kardeşlikleri ne yapar? Pekiştirir. Aileleri birbirine ne yapar? Daha çok yaklaştırır. Ama son dönemin özellikle Türkiye'de oynanan oyunlara baktığımızda işte Çorum'un, bilmem Sungurlu kazasının, bilmem ne köyünün derneği, bilmem Çamladere'nin, bilmem ne derneği, dernekler adı altında insanlar gruplaştırarak tamamen bölünme, parçalanma ve oradaki, yerdeki insanlar da tamamen fesat tohumuna doğru ne yapıldı, itildi ve itilmeye de hala devam ediyor. Fakat hiçbir zaman sohbet halkaları buralarda ne grupçuluk olur ne bölünme olur ne de kardeşliği zedeleyecek en ufak bir hareket ne yapmaz? Olmaz. Çünkü kimin evine giderseniz gidin müsaitse alır, müsait değilse bir başka kardeş alır. Adam misafirini ne yapacak? Ağırlamak zorunda kalacak. Alacak bir ecir. Kardeşine hizmet etmekten ne yapacak? Bir onur duyacak. Hanımı ne yapacak? Müslümana bir şey ikram edecek, hazırlayacak. Ve hadis-i şerif ne diyor? Müminle arkadaşlık ya. Yemeğini ne yapsın? Mümin yesin. Ha dernekler güzel değil mi? Hakikaten ben evimden sonra dernekte cidden çok huzur duyuyordum. Onu açıkça söyleyeyim. Ama herhalde nazara geldik diyorum ben. Çok konuştuk. Konuştuğumuzun akabinde de birçok şeyler oldu. Allah herkese hayırlar. Üzerinde durmak istemiyorum. Ama nazara geldi. Bu hayırla götürebilirdik. Fakat ta başında da dediğim gibi en başında kurulmaya kalktığında da dediğim gibi dernek her zaman bize tehlikeli. Grupçuluğa götürür. Yine aynı değil ve kanaatim benim daha çok güçlendi. Ha, ileride bir şeyler yapılır, edilir, yer tutulur ayrı ama dernek ben karşıyım. Ama açıkça diyeyim. Evet. Ben ders silsilesinde kendime kendi nefsimde de ki bir insan sohbet ettiğinde en güzel nasihat bir hatıbın, bir hocanın kendi nefsine yaptığı sohbettir. En faydalı insanlara sohbet budur. Ben kendi nefsimde de bütün Müslüman kardeşlerimde de bir huylarda, iyi huylarda, kötü huylarda seçmede zaf gördüm, zaf tespit ettim. Bu zaaf hepimizde mevcut. Ve 52 haftalık Bukhari'den hadis sohbetleri altında bir sohbet silsilesine başlayacağım. Belki bildik konular. Kıybetti, dedikoduydu, duaydı, iyi huydu, kötü huydu, cömertlikti, affetmekti, iyiliği nasihat etmekti, akraba ilişkileriydi, anaya babaya e, iyilik yapmaktı, çalışmaktı, helal rızıktı. konuların bunlar. Ve bütün yazıları da ders yapılacak. Hepsini de interneti topluca da koydum. Tek, tek de koyuyorum. Yani derse gelmeyen, kaçıran arkadaş orada da bunları ne yapabilir? Okuyup şey yapabilir. Ama bunun dışında da mesela dersiniz ki haftaya kader dersi işleyelim. Bu konu bir haftaya sonraya seker. Kader dersi de işleriz. Birisi der ki ya kurban geliyor. Kurban nedir, ne değildir? Bu aylan alakalı bir şey. O işleriz, o olur. Veyahut bir hafta ya muhabbet edelim. Bugün de sohbet olmasın, kaynaşalım, bir şey yapalım. O şekilde hareket edebiliriz. Yani benim programım bu. Ee, sizlerin de düşündüğünüz, eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa isterseniz dersin başında girmeden söyleyebilirsiniz. Buyurun. Var mı sizden istediğiniz, eklemek istediğiniz, şöyle olsun, ders silsilesi böyle olsun diyeceğiniz var mı? Yoksa bu tür gidelim mi? Biz Evet. Dükkanda da üniversiteli gençlerden katılacak var şu an. Onun dışında da gelen, gelmek isteyen çok arkadaş var. Bugün de gelmek isteyip de gelemeyen kardeşlerimiz var. Bir kişi de olsa, on kişi de olsa sohbet, sohbettir. Ve bunların devamı herkese her zaman ne yapar? Fayda verir. Düşünün şu anda evde olan bir insan şöyle bir kendini tefekkür etse belki bir televizyona bakacak, belki bir filme, belki bir maça veyahut da burup kafayı yatacak. Doğru mu? Ama Allah'ın verdiği şu ömrü, şu nefsi nefesi, insan hayırla ne yapabilir? Kullanabilir, kuyumandız. Evet, ilk konu olarak ben kötü huylarla alakalı sohbet yapmayı düşündüm. Kötü huylar neler kardeşlerim? Muhakkak ki İslam'da her şey zıttıyla bilinir diye bir kural var. Bir şeyin iyisi olduğu gibi aynı zamanda neyi vardır? Kötüsü de vardır. Ve bir insan nasıl beden olarak, görünüş olarak, yaşantı olarak, evin temizliği olarak iyisini istiyorsa, kötüsünden sakınıyorsa, birilerinin kötü söylemesinden, ayıplanmasından, şundan bundan, yani hepsinden sıyrılmak istiyorsa, iyisini, kötüsünü ne yapacak insan ayırt etmek zorundadır. Her şeyin iyisi ve kötüsü olduğu gibi huylarda da ne var? İyi ve kötüler vardır. Ama kötü huylar her zaman iyi huylara ne yapmıştır? İnanın bastırmıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle iblisin fitnesi çok hafif kalır. Bizim kendi nefsimizin bize verdiği şer ve zarardan. Han derler hep Yahudinin suçu, vay kör şeytan, vay lanet şeytan derler ya. Aslında insanın kendi nefsi dış güçlerden insana çok daha fazla zarar verir. Birisi bir söz söyler, alınır. Birisi bir söz şey, şey yapar, bozulur. Birisi bir hareket, bir bakar, bir elinden tutmaz. Bütün kardeşlikler anında bulunan ne yapar? Gider. Halbuki biz her zaman doğruyu, iyiyi, güzeli, sabrı, cömertliği ne yapmak? Seçmek zorundayız. İşte kötü huylardan uzak kalma aynı bulaşıcı veyahut veba veyahut kanser gibi hastalıklardan uzak durmaya benzer. Ben onkoloji hastanesinde birini ziyarete gitmiştim. Tabii kanser hastanesi bildiğiniz gibi karantinaya alınmış bir hastaymış orada. Benim daha haberim yok. Oraya da kimseyi sokmuyorlarmış, teyit etmişler. Girenler maskeli gidiyor, çıkanlar maskeli. Bir kardeşimizin babasıydı yani ölümcül. Bir gitsen falan dedi. Baktım gönül koymuş. Bir gün atladım aşağıda metrolar. Gittim. Kimse durdurak demedi. Ben ta tecrit edilmiş odaya kadar gittim. Yani oradan sokmuyorlarmış normalde. Ben orada biraz konuştum, ettim. Tam çıkacağız semşireye takıldık. Hemşire öyle bağırıyor ki hakaret ediyor falan. Hastane, yani sanki adam öldürmüşün gibi bir şeye girdi. Ben diyor ki niye kızıyorsun? Ben diyor senin için kızıyorum diyor. Yani kadın diyor ki sen diyor bak sıhhatlisin, sağlıklısın. Burası diyor bu adam kanser olmadık hiçbir yeri kalmadı diyor. Hakikaten şu kulağından kurtlar çıkıyordu kardeşler. Yani içeri artık tamamen kurt dolmuş. Benim ziyaretimden üç gün sonra da adam öldü zaten. Taşurdan kurt çıkıyor yani kulaklardan. Aldığı her nefes, yani orayı havalandırıyorlarmış. O nefesi koklayan da aynı şeye girer tipinde. Oraya giren adam da özel şeyden geçiyormuş. Çıkan da. Biz de tabii girmişiz haberimizin. Hemşire ona bağırıyormuş. Niye ziyaret ettin değil yani. Ben anlamadım. Ama ortada çışıngar çıkmasın diye seslenmedim. İşte hastalıklardan uzak kalmak gibidir kötü huylar. Nasıl ki kötü huylardan birisi mesela şurada düşünün, oturuyoruz, birisi kaba saba, belden asla, ayıp konuşsa ne yapar insanlar? Hemen onu ayıplar. Veyahut bir insanın düşüp şuraya hasta olarak yattığını düşün, bütün insanlar onun yanında ne yapar? sakince durur. Allah şifa versin de Çeker gider. Yani ortamı hastalık nasıl bozuyorsa kötü huyla düzgün ortamı ne yapar? Öylece bozar. Ve bozduğu gibi bozduğu gibi kötü huyun girdiği yer aynı hastalığın girdiği yer gibiyse yani sadece e, o anlık bozma ile ne yapmaz? Kalmaz. Mesela düşünün ben şimdi şu arkadaşı, aramızda çok iyiyiz, İlyas, tuttum, içinizde küçük diye aşağıladım, ayıpladım. Ne olur? O an için belki küçüğüm diye bu ne yapmaz? Seslenmeyebilir. Ama onun kalbinde bana karşı sevgi gider, yerine ne gelir? Kin gelir. Bu da ne yapar? Karakteri bozar. Bu sefer şeytan oradan girerek ne yapar? Ne yapar? Devamlı dörter. Ve bu sefer kardeşlik sadece onda bu bela kalmaz. O akşama kadar kimle çalışıyor? Onunla. Falanın yanına gittim, beni aşağıladı, etti. der ki, ya falan zamanda bana da yaptı. O ona ona derken, bakın bir tane yanlış, pis huy, kötü huy, kardeşliği, muhabbeti, her şeyi ne yapıyormuş? Aynı hastalık girip de sıhhati götürdüğü gibi bunu da ne yapıyor? Götürüyor. Öyleyse insanları herhangi bir sebepten dolayı ayıplama onları toplum içinde küçük düşürme neymiş? Doğru değil. Böyle bir davranış insanlarla ilişkileri de ne yapıyor? Olumsuz yönde etkiliyor ve kardeşlik duygularını da yitirtiyor. Aynı Hucurat Suresinde mesela birbirinize kötüsü lakaplar ne yapmayın? takma. Lakap takma tümden haram değil. Haram olanı nedir? Kötü Karşıdakine söylendiğinde. Hoşlanmadığında. Mesela bizim bacana ben Mehmet diyeyim, bakmaz. Cıbır değil. Şimdi onun hikayesi ayrı. Onun bir muhabbet kuşu vardı. O bile içeriye girdi mi cıbır cıbır cıbır derdi. <gülüyor> Alışmış. Şimdi bu adama cıbır demekte sakınca yok. Ama Ondan rahatsız oluyorsa, renci oluyorsa o sözü ona söyleyemezsiniz. Buradaki tek illet, söylediğin adam bundan ne yapmayacak? Rahatsızlık, Rahatsızlık. duymayacak. Aşağılık hissine ne yapmayacak? Kapılmayacak. Yoksa bu fıtrattır. Keli dolacak, olacak, da olacak, çinlisi de olacak, şeyi de olacak. Evet. Mesela bizim karşı komşu altı parnaklıydı. Ahmet abi de kimse tanımaz. Parnaksızın kızı denirken herkes elimiz. Damadının lakabı kansız. Mustafa de hangi Mustafa? Var? Kıstaklarımız da sevindiklerini kansız ha tanır. Yani muhakkak lakabıyla ne yapıyor insanlar tanıyor. Ama o adam bu kansız kelimesinde ne yapmayacak? Rahatsızlık duymayacak. Mesela sahabelerde Allah onlardan razı olsun. Onlarda birçok lakaplar vardı. Yani himar, eşek değil mi? Evet. Rahatsızlık duymuyorlar. Ama bugün biz burada birine eşek diyelim. Rahatsızlık diyor hay aslanım de. Rahatsızlık ne yapmaz? Duymaz. Duyduğu var. Duyduğunu söylemeyeceğiz. Duymadığını ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Yani bu da kötü huylar nedir? Ee, insanı kardeşinden uzaklaştırdığı gibi sadece ondan bırakmıyor. Toplumun da huzurunu Tamamen ne yapıyor? Bozuyor ve birçok sözlerin ortada dolaşmasına sebep oluyor. <Gülüyor> Yine kardeşlerim, insanların ayıp ve kusurlarının araştırılması, özel hayatlarındaki sırların ortaya çıkarılması doğru bir davranış değil. Zira bu gibi durumlar insanların halkın gözünden düşmelerine, itibarların kaybolmasına ve Herhangi bir özel sebep olmadığı müddetçe hayatlarının deşifre edilmesi İslam'da ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Buna tecessüs denir. Türkçe'de de bunun karşılığı herhalde casusluk kelimesiyle şey bulur. Bu da İslam'da ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır. Tecessüs insanları ıslah edip düzeltmek yerine onları ne yapar? İfsat eder ve bozar. Hiçbir zaman tecessüs normal vatandaşa fayda vermemiştir. Ve örtülü, kapalı kalan insanlar tarafından bilinmeyen hata ve kusurların bir gerekçe olmadığı sürece öylece kalınması gerekir. Hatta suçluyu bulmada bile olsa insanların ayıplarını aramaya ruhsat verilmemiştir. Ve böyle bir hal insanın dokunulmazlığının kalkmasına sebep teşkil etmiştir. Ve İslam sen zahire bak, iç dünyayı ne Allah'a Şimdi tecessüsü burada şöyle açalım. Allah diyor ki Azze ve celle, zandan sakının. Resul da aynı sözü söylüyor. Zandan sakının çünkü sözlerin en yalanı nedir? Zandır. Yalan kötü, zansa nedir? Ondan da kötü. Onun için Müslüman'ı Allah her zaman mertliğe itiyor. Zam Söyleyeceğin adam yüzüne sökeceksin. Bunu yapmadığın zaman her şey kazanıldığın şeydir, kazandığın şeyler dahi ne yapar? Gider. Onun için Allah Azze ve Celle ve dinimiz diyelim özel bir sebebi olmadığı müddetçe bu tür şeylere ne atmamıştır izin vermemiştir. Duyulan ve konuşulan sözlerin yayılması, insanlara nakledilmesi ancak hayırlı ve faydalı işlerde caiz görülür. Gizli kalması gereken sır şeklindeki bilgilerin fitneye sebep olacak nitelikteki haberlerin yayılması toplum içinde büyük zararlara ne yapar? Yol açar. Onun için nuzumundan fazla kelam etme insanlara her zaman ne yapmıştır? Zarar getirmiştir. Ve Yine başkalarının eksikliklerini araştırmaya kalkışmak da kötü huylardan ve ahlaklı bir insanın yapacağı iş nedir? Değildir. Şimdi düşünün Müslümanlar kendi işlerini bırakıp ya Ramazan ne iş yapıyor? Ailesi nasıl yaşıyor? Çocukları nasıl yaşıyor? Bu tür şeylerle uğraşırsan kendi yaşayacağın dini ne yapamazsın? Yaşayamazsın. Şimdi ben Ramazan'dan uğraş, Ramazan'da ben de uğraşacak. O görecek bizim bu uğraşımızı, o da tutacak uğraşacak. O su yedecek Şaban'la. İyi huylar baka baka yayıldığı gibi vermek istediğim örnek bu. Kötü huylarda aynı iyi huyları yayıldığı gibi ne yapar? Böyle. Yayılır. Nasıl ki düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmek zorunda kaldığında Mekkeli müşriklere bir bir isim anarak lanet etmiştir. Niye etmiştir? Medine'de bir su vardı kardeşler. Bir yerden çıkar, bir yerde batardı. Akar değildi. Akar olmadığı için de koku yapar. Suyu acıydı. Ve orada devamlı humma ve veba hastalıkları olur. Giden ne oldu? Kastalanırdı. Temiz bir tane suyu yoktu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Onlara bir bir lanet ediyor, beddua ediyor. Birisi diyor ki neden diyor sen rahmet peygamberi değil misin? Yani insanlara dua eden, onlara neden lanet ediyorsun? Bizi diyor böyle bir yere yaşamaya mecbur ettikleri içindir. diyor. Ve rabbına dönüyor. Ya Rabbi Mekke'yi Atam İbrahim'e nasıl harem kıldıysan bana da burayına harem kıl. Buraya salgın hastalıklar giremezsin. Suyu tertemiz olsun. Eti bitmesin. Tahılı ne yapmasın? Bitmesin. Diyor. Hatta Ravi diyor ki İbrahim aleyhisselam dua ettiğinde diyor Mekke'de tahıl olsaydı onu da zikredecekti. Mekke'de da bitmeyecekti diyor. Evet. Ve bu duadan sonra Medine düzeliyor. Oraya bak hiçbir salgın hastalık giremez. Burada tavuk gribi vardı orada yoktu yani. Giremez Allah Resulü'nün neyi var? Duası var. Demek istediğim, tekrar konuya dönersek, iyilikler yayıldığı gibi aynı yayılma şekliyle ne yapıyor? Kötülükler de yayıldı. Ama burada bir fark var. İyiliklerin yayılması damla damladır. Kötülüklerin yayılması nasıldır? Süre gibi, çum gibi. Onun için bizim her hareketimize, her şeyimize çok dikkat etmemiz gerekir. İyiliklerin yayılmasını istiyorsak o zaman bütün hastalıklarımızı ne yapacağız? Yeneceğiz. Ve İslam'a göre insan kendine ait meskeninde bir fenalık yapmış olsa bile bunu evin içinde bırakacak, dışarıya ne yapmayacak? Aksettirmeyecek. Hatta Müslüm'ün kitabı Tevbe'de okursanız kudur bir günah işledi. Bunu örttü. İnsanlar da bilmiyor. Ta ki diyor ama ben bugün bir iş yaptım. Şöyle şöyle ettim. Diyene kadar Allah onu sana günah olarak ne yapmıyor? Yapmıyor, örtüyor. Evet. Yani insan kendini deşifre etmeden o bile sana günah ne yapmıyor? Yazılmıyor. Düşünün Allah'ın bu kadar merhameti var. Müslüman kitabı terbede. Bu kadar merhameti var. Ama ne zaman insan ayıbını meydana çıkarırsa o zaman kendisine ne yapıyor? Bu yapılıyor. Bunun dışında yine dinimiz kim diyor bir Müslümanın ayıbını yayarsa evinde dahi olsa Allah onun bütün ayıplarını ne yapar? Yeryüzüne döker diyor. Yani sen hiçbir şey yapmasan bile tuttun Akif'in gizli bir şeyini araştırdın ve ifşa ettin. Senin ne kadar ayıbın varsa Allah ne yapıyor? döküyor. İşte bir kimse mükellef çağına geldi mi, iffetli olacak, ağzından çıkan her şeye ne yapacak? Dikkat edecek. Demek ki günahlar, açıktan işlenmediği sürece onları açığa çıkarmaya çalışmak doğru değil. Mesela bir cemaat geliyor Ukbe İbni Amr'a komşularının içki içtiklerini içkiye içmek için toplandıklarını ve bunlar arada sırada gelip böyle yaptıklarını söylüyorlar. Ne yapalım? Bunu halifeye gidelim söyleyelim. Bugün biliyorsunuz e, İslam hakim olmadığı için her yerde içki üretildiği gibi içki satışı da nedir? Evet. Serbest. Ama İslam'da içki üretimi olmadığı gibi içki içen de ne yapılır? Kırk sofa vurulur ve ona bir had cezası vardır. Uk'de şöyle bir düşünüyor. Diyor ki siz diyor bunu yaymayın, gidip de söylemeyin. ifşa etmeyin. Olur ki diyor siz bunu örterseniz ayıplarını aynen diyor bir kız çocuğunu diyor diri diri mezara gömmüş gibi bir adamın ayıbını örttüğü gibi nasıl tövbe edip de sevap alıyorsa siz de böyle sevap alırsınız diyor. Yani bu günah işleyen insanların günahı sadece kendine diyor. Topluma şeyi yok. Çünkü gizli yapmışlar. Ona diyor gider gizli nasihat edersin. O da ondan ne yapar? Döner. Ama diyor bunu ifşa edersen açığa çıkarırsan bunlar işte bu grup tutuyor, iş içiyor. Belki tövbe bile ne yapmazlar? Etmezler. Yani günah iş müdahale etme demiyor. Ona git nasihat et diyor. Ama bunu açığa ne yapma? Çıkar. Çıkar mı? Mesela Abdullah bin Himar içki içerken yakalanıyor. Hap uygulandığında kendisine Ebu Musa Eleyşari Allah sana lanet etsin diyor. Şu meclisi bozdu. Allah Resul diyor ki Vesselam, ona lanet etmedi. Vallahi Allah'ı ve Resul'ü çok seviyordur. Bak içtiği içkiye de ne yapıyor Kendisine hak vuruluyor diyor yani bu kadar boz et daha fazlasına ne yapma gitme diyor. Ama bizler bunu daha da aşırısına ne yapabiliyor çok rahatlıkla gidilebiliyor gitmemek gerekiyor. Yine kötü huylerden bir tanesi belki de topluma en büyük zarar verenlerden bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Allah'a hamdolsun belki bu bizim aramızda yok ama kardeşinizde olabilir. Yiyeniniz olabilir, akrabanız da olabilir. Kumar oynama, oyun oynama hastalıkları. Bu maalesef yaşamış olduğumuz toplumda çok büyük bir hastalık. Evet. Geçen gün eve gelirken bugün Osman Hoca'ya da söyledim merkez vaize. Dolmuşçu radyoda müzik yerine vaaz yeri açmış. Hangi radyo bilmiyorum da Osman Hoca'nın çok güzel bir sohbeti vardı. Cuma'ya falan gidiyorsan, Cuma'nın önünde bunun sohbetleri gelir. Çok iyi birisi, Allah selametlik versin. Bir Müslüman diyor, ne kadar iyi olursa olsun diyor. O hayırlı birisi değil diyor. Müslüman zaten iyi olmak zorundadır. Asıl hayır ne biliyor musunuz diyor? Karşıdakinin kötülüğüne mani olmaktır. Diyor. Yani senin iyi olman hiç önemli değil diyor. Karşındakinin, yanındakinin, eşinin, çocuğunun yani senin dışındakinin de kötülüğüne mani olan Müslüman hayırlı birisidir diyor. Şimdi bu dersi yapıyoruz. Elbette ki Müslüman kumar oynamaz. Ama yakının ne yapabiliyor? Oynayabiliyor. Veya bir okey diyor, bir tavla diyor, bir şey diyor. Çoğu esnaf, ben görüyorum ulusta, bu yollar tavla, yaşlar, patronlar, özellikle 4. tarafına giderseniz. Benim yol üzeri olduğu için işçisi çalışıyor onlar orada. Çok rahatlıkla ne yapıyor? Tavla oynuyor. Ama sen onu tanıyorsan ne yapabilirsin? Uyarabilirsin. Bu da kötü hastalıklardan bir tanesi. Ve yine toplumdaki özellikle bizim mahallede çok bu, horoz dövüşü var. Horoz dövüştürme kumarı büyük hastalıklardan. Hatta Ömer'in hilafeti zamanında iki adam horoz dövüşü yaptırıp kumar oynatıyorlar. Ömer onları yakalıyor. Horozları öldürtmek istediğinde sahabeler araya giriyor. hayvanların suçun ediyor ya Ömer'dir. Ya suç adamların. Ve Ömer hayvanları öldürtmekten vazgeçiyor. İddiasız horoz dövüştürmeyi serbest bırakıyor. Ama kumar oynamayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Yine hadis-i şeriflerde hatırlayacaksınız kardeşler. Ebu Hureyre'den gelen bir nakilde güvercin kovalayan bir adamı gördüğünde Allah Resulü ne diyor? Bir şeytan bir şeytana kovalıyordur. Güvercinle de kumar oynanıyor. Eskiden yapılıyor. Hala da bu ne yapıyor? Devam ediyor. Yine tavla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavla oynayana ne diyor? Hayvanların etinden hangisi lanetlenmiş? Eti, kanı. Kim diyor, tavla oynarsa aynen domuzun diyor, kanıyla abdest alıp da namaz kılmış gibidir. Diyor. Düşün bu kadar iğrenç bir ne yapılıyor? Misal veriliyor. Bunlar da nedir? İşlenilmesi, yapılması kötü şeylerdendir. Ve haram ve necis olma bakımından Nasıl domuz eti, kanı haramsa tavla da aynı şekilde nedir? Haram. Santraş da aynı şekilde. Santraş oynayanların e, sahabelerden iki tanesini görünce Ali tekmeliyor. Şuna bak diyor. İslam diyor putçuluğu yasakladı. Sen al putu ver atı her şeyi hala bunlarla oynuyorsunuz diyor. Ve ne yapıyor? Tekmeliyor. Bugün Neredeyse milli spor bilmem ne diye insanlara ta ilkokul seviyesine kadar ne yapıldı? Yerleştirildi. Bakın bunlar nedir? Bilinçlenmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayrılmasın Ve tavlada da birçok hastalıklar var. İki kişinin oynaması, birçok bahislerin gündeme gelmesine getirir. Kimi ee, yenen işte çaylar ödesin der, bundan bulunan bir menfaat sağlama yani bu tür şeylerde insana nedir? Hiçbir fayda yok. Ve boş olan, gereksiz olan şeylerden de Müslüman'ın ne yapması? Uzak durması gerekir. Belki biraz daha ileriye gideceğimizde lüzumsuz eğlence, lüzumsuz birçok şeyle insanın meşgul olması da kötü huylardan, kötü hastalıklar. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak gidiyor diyor benim kalbim perdelenir. Muhakkak diyor günde bende en az bir rivayette yetmiş, bir rivayette yüz kere diyor Rabbim'den ne yaparım? Tövbe istifar. Şimdi bakın burayı bir irdeleyelim. Allah Resulü gelmiş geçmiş, bütün günahlarından arınmış, affedilmiş birisi değil mi? Evet. Bağışlanmış. Nerede perdeleniyor? Yemek yerken olabilir. Hanımıyla oturduğunda, muhabbet ettiğinde, yattığında, kalktığında. Yani onlarla bir şeyle meşgul olduğunu bile ne yapıyor? Bir perdelenme olarak ne yapıyor? Görebiliyor. Bir Müslümanın da lüzumsuz eğlence, boş şeylerle meşgul olması da kötü Çünkü diyor aleyhissalatü vesselam, sizin diyor İki hasletimiz var. Kaybetmedikçe bunların kıymetini ne yapmasınız? Anlayamazsınız. Birisi sağlık, birisi de nedir? Boşa geçen zamandır. Günümüzün, çağımızın hastalıkları. Biz genel elhamdülillah belki bir yaşa geldik ama arkamızdan gelen neslin en büyük hastalığı ha şu. Şuna bir giriyorlar. Mesela hatırlar mısınız? Geçen sene bir kampa gittiğimizde o, Oylak'ta, lokantada adamlar şey oynuyordu. Fikbol oynuyordu. İşte işte. O ellerine... Yani yemeğe bile bir kişi getiriyor. Çalışacak gere çalışması gereken garsonlar dahil şeye oynuyordu. O adamları ben daha önceden tanıyorum. Hiç öyle bir hastalıkları yok. <gülüyor> bir tanesi gelmiştir orada bir. Orada oynamıştır. O adamların laptopu falan da yoktu. Bir tanesi almış, oynamış. Öbürlerine hepsi ne yapmış? silah etmiş. Oyunlar hep böyledir. Tatlı gelir. Ne zaman vakit geçtiğini, nasıl ne hallere düştüğünü anlamanız bile nedir? Mümkün değil. Ama bakın kardeşler, iyi olan bir yerden size hiçbir zaman zarar gelmez. Hep fayda gelir. Ama bu boş olan, sizi oyalayan yerler var ya, saatinizi bozar, ahlakınızı bozar, geçiminizi bozar, anlayışınızı bozar, kardeşliğinizi bozar. Yani boş lüzumsuz olan her şey, seni daha büyük bir lüzumsuzluğa ne yapar? Götür. Onun için, lüzumsuz olan her şeyden insan ne yapacak? Duracak. Eğlence, insanı işinden, gücünden alıkoyan, vaktini öldürmekten başka hiçbir işe yaramayan bir şeydir. Eğlence, İnsanda yok mu? Var. Ama şartları var. Eğlenebilmen için bir ne olacak? Şirk oluyor. Şirk, küfür, Allah'a isyanında ne yapmayacak? Olmayacak. Başka? Biri sevilirken biri ölümüş. Güzel. Kadınla dağılmayacak. İzaretlerle ne olabilir? Öyle musun? Yani bu eğlenceler muhakkak her insanda yok mu? Yok. Var bu ihtiyaç bizde. Ama bunlar bu şartları ne yapmayacak? Geçmeyecek. Yani her şeyin bir kriteri nedir? Olması gerekir. Evet. Yani insanın kimi batıl, boş lafa müşteri olur. Onlara kıymet verir. Mesela dolmuşa binin. Ben e, o vaizi dinlerken bir tanesi daha oldu. Bir laf etti. Ben dedim ki çok güzel gidiyor. Sakın kapatma adamın. Ben dinliyorum dedim. Bir daha adam seslenmedi. Ama her gün bu dolmuşlarda müzik çalmıyor mu? Evet. Yani insanların müşteri olduğu, dinlediği bir şeyler nedir? Her zaman var. Ama biz de hayra sebep olacağız. Hayra düşüneceğiz, iyi huyları isteyeceğiz. Ama iyi huylu olursak, yanında arkadaş ne yapacak? O da iyi huylu olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman hayrı düşüne, hayrı isteyen ve şerden uzak durandı. Şer elinden de ne yapardı? Uzak durur ve onları eğitirdi. Allah bizleri de iyi huylulardan eylesin. Aynen. Kötü huylulardan bizleri ne yapsın? Uzak katsın. Rabbim birbirini hayra sevk eden hayırlı kullardan eylesin. Aynen. Ben size ilk derste örnekleri vererek yormak istemiyorum. Ee, Rabbun Subhanuhu Teala e, ayaklarımızı kaydırmasın. İşlemiş olduğumuz günahlardan bizleri bağışlasın. Burada Allah için bir araya gelip toplandığımız gibi yarın mahşerde Allah'ın huzurunda hayırla toplananlardan eylesin. Cennette de bir araya gelen ve Rabb'in cemalini görenlerden eylesin. Rabbun Subhanuhu Teala bizleri Allah eylesin. iyi huylarla huylu olanlardan ve yayanlardan müresin. Ee, nikah gecesi damadın yapmış olduğu bir dua var. Bilir misiniz? Hadis-i şeriflerden gelelim. Erkek, karısının alnına elini koyar ve şöyle dua eder. Allah'ım bundaki şeytani huyları hayırlısıyla değiştir. Aslında bu her kadına erkeğe yapacağına herkes şöyle elini koyup alnını Allah'ım bendeki kötü şeytani huyları hayırlısıyla değiştir. Amin diye Allahım. <gülüyor>